Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Dünyayı Okumak programından merhaba ben Aytaç Timur. Bu Ağustos'un son programında yine beraberiz. Elimde Kafka kitaptan çıkan Ütopya ve Masal Bilim kitabı var. Alt başlığı Binbir Gece Masalları ve radyomuzda Açık Radyo'da Sadık Usta'yı ağırlıyoruz. Sadık Bey hoş geldiniz Açık Radyo'ya. Hoş bulduk Aytaç Bey. Şimdi anladığım kadarıyla bu Kafka kitapta ikinci baskı değil mi? Doğru, doğru. Daha önceden Librum e, kitaptan çıkmıştı. Fakat üzerinde bazı düzeltmeler yaptım. Tabii 2017'de yayınlanmıştı ilk baskı. Üzerinde bazı düzeltmeler yaptım. Ve şimdi yeni yayın evinden yeni bir baskıyla çıktık. Bu arada İknur Muştu, kapak tasarımcısı. E, ben gerçekten e, burada kendisini anmak istiyorum. Çünkü bana kalırsa e, kitabın içeriğine çok uygun, üstelik de çok ilgi çekici bir kapak yapmış. Ee, sizin evet. de dahdiniz var mı bunda bilmiyorum ama hani gerçekten kitap kapaklarında son dönemde Türkiye'de çok başarılı işler yapılıyor. Çünkü ben birincisiyle karşılaştırdığımda yani arada kumaş farkı var gibi geldi bana. <gülüyor> çok sevindim. Ee, tabii İlknur Hanım'ın e, başarılı kapakları var. Kafka yayınlarına çok güzel kapaklar yapıyor. Birkaç tane seçenek hazırlamıştı. Tabii bütün e, tasarımcılar öyle yaparlar. Birkaç e, seçenek yaratmıştı. Fakat e, benim en çok hoşuma bu gitti doğrusunu söylemek gerekirse. Konunun kendisine de çok uy uygun. E, o bakımdan da e, kendisini tabii kutlayalım bu güzel tasarımından dolayı. E, bence de. Sadık Bey şimdi ben zevkle okuduğum kitabı ve böyle sondan başlamak istiyorum. Buyurun. E, Binbir Gece Masallarında Şehrazat var. Herhalde Türkiye'de hemen hemen herkes tanıyordur onu. Evet. E, hükümdarına masal anlatmaya başlayarak. Daha ilk evet. geceden kendi kellesini kurtarır. Bunu da herhalde evet. Türkiye'de hemen hemen herkes biliyor. Ama evet. siz burada bir el arttırıyorsunuz. Sonra evet. diyorsunuz Şehrazad esasında sırada bekleyen bakirelerin de hayatını kurtarmaya başladı. Çünkü bu zalim hükümdar her gece bir bakire odasını alıp sabah da boynunu vurduruyor. Ve giderek evet. diyorsunuz tüm toplumun varlığını yeniden belirledi. Bir nevi şehri azat. Böylece evet. de sizin kelimelerinizle söylersek evet. e, masal bir ütopyaya doğru yol alıyor. Siz de ütopya ve masal bilim koymuştunuz kitabınızın adını ve e, masalla ütopya bu durumda aynı düzlemde buluşuyor diyebilir miyiz? Bir buradan girelim istedim. Evet çok doğru söylüyorsunuz. E, masallarla ütopyalar aslında aynı kaynaktan beslenirler. Her iki e, sözlü, diyor, diyelim sözlü hikayeler veya yazılı hikayeler, sonraki dönemde yazılı hikayeler olarak tanıdığımız, bildiğimiz e, yazın türleri bunlar. Bunların e, çok derin e, kaynakları var. Yani insanlık tarihinin neredeyse şöyle söyleyebilirim, devletleşme sürecine kadar giden bir kökleri var. İkisi de o kökte buluşurlar. Yani insanın insan tarafından ezildiği, insanın insan tarafından baskı altına alındığı, zulmün uygulandığı, adaletsizliğin e, ayyuka çıktığı dönemlere bir ibret olsun diye, bir ders çıkarılsın diye gelecek kuşaklar e, yapılan zalimliklerden, adaletsizliklerden, haksızlıklardan e, ders çıkarsınlar diye hem ütopyalar hem de e, masallar icat edilmiştir. Bu, tabii düşün, bunlar düşünsel üretimlerdir. İkisi de yani hem ütopya hem e, masal İkisi de yeni bir toplum kurmayı amaçlar. Ee, işte masallardan bildiğimiz gibi kendi içinde bozulmakta olan toplumun erkek kadın e, diyelim e, bir çelişkisinden kaynaklanan huzursuzluk, işte kralın e, ihanete uğraması, kadınların e, cezalandırılması, işte bakire kızların hiçbir dahil olmadığı halde onların cezalandırılması, tabii bunun üzerine toplumun kendi içinde bir buhrana sürüklenmesi, e, ailelerin e, ülkeyi terk etmesi çünkü kızlarını korumak için güç suçları olmadığı halde e, kızlarının e, öbür gün yani önce kralın e, yatağına alınıp sonra kafalarının vurulması tabi bu e, büyük bir buğrana neden oluyor ve toplumun e, kendi içinde çözülmesine, dağılmasına e, zulmün ayyuka çıkmasına neden oluyor. Şehrazatımız işte bir ben şey diyorum aynı zamanda e, bin gece masallarının e, muazzam feministi diyelim kadın, kadınların kurtarıcısı kadınlara örnek olan bir figür diyelim A aklı zeka ile birleştirerek muazzam bir şey, hile düşünüyor diyelim i̇lk daha ilk günden itibaren kralın yeminini bozar yemin nedir? Her gece bir kız bakire koyunu alacaktır ve öbür sabah onların kafasını vuracaktır. Şehrazat bu yemini bozarak aslında çözülmekte e, olan toplumu yeniden toparlamaya başlıyor. Üç yıl sonra, yani bin bir gece masalları, işte tabii bu e, aslında belki bin bir gece e, şeklinde değil ama e, yüzlerce masal diyelim anlatarak, yüzlerce gece boyunca masallar anlatarak toplumun dağılmakta olan toplumun yeniden dengesini bulmasını sağlar, yeniden o toplumu huzursuz eden, toplumu içten teçhürüten o hastalığa, e, tedavi e, e, uygular ve gittikçe e, sonradan işte şöyle, şöyle diyelim e, masallarda toplumlar yeniden eski haline dönüşmezler aksine daha üst düzeyde yani daha gelişmiş daha arınmış kendi içinde daha barışık daha hakkaniyetli ve ders, dersler çıkarmış kendi hatalarından dersler çıkarmış bir toplum olarak daha üst düzeyde bir e, yeni bir toplum kurarlar. Bütün bu süreçte de ön ayak olmuştur. Muazzam bir, e, tabii bize dersler e, iletmektedir. Bize e, bir ibret alacağımız hikayeler anlatmaktadır. Ütopyaların da böyle bir özelliği var. Yani Ütopyalarda kendi içinde e, çürümeye başlayan, kendi içinde zulmün ayyuka çıktığı, baskının olağanüstü, dayanılmaz koşullara dayandığı şartlarda insanlar yeni bir toplum tasarlarlar. Yani Gelecekte eşitliğin olduğu, özgürlüğün olduğu, kimsenin kimseyi baskı altına almadığı, herkesin istediği meslekte istediği gibi çalışabildiği çeşitli e, toplumsal tasarılar düşünmüşlerdir. Bu toplumsal tasarım tasarımların ilkini ilkini biz Sumer e, mitinlerinde görüyoruz. Yani Ağların beylerin e, çıkmasıyla birlikte toplumların nasıl bozulduğunu, eskiden hastalığın bile olmadığı, ölümün bile tabi bunların hepsi metafor. Ölümün bile olmadığı bir toplumdan e, artık baskının e, sömürünün, yılanların ve çıyanların hakim olduğu bir toplumlardan bahsederler. Ve tabi bunların ortadan kalkmasıyla yeniden eski düzenin kurulacağı şeklinde bir e, hikaye var e, e, Sümer tabletlerinde. Yani Demek istediğim şu masallarla ütopyalar aynı kaynaktan beslenir toplumlara e, gelecekte kurmaları gereken e, örnekler e, yansıtırlar yazın yazın türleri yansıtırlar ve insanları o yeni dünyayı kurmak istedikleri adaletin eşitliğin özgürlüğün olduğu o cinsiyet farkının olmadığı, o toplumları gerçekleştirebilmek için de motivasyon kaynağı oluyorlar bu e, masallar ve hütoklular. Bu, bu bakımdan da birbirine çok e, benzer Aytaç Bey. Biraz uzattım belki ama Allah bir açıklama... Bey, e, Yani e, konuşmanız da yazmanız kadar etkileyici. Çok teşekkür ediyorum. Gayet çok güzel, sağ güzel söylediniz. Şimdi ben sizi yine kitaptan hareket ederek şöyle bir şey düşünüyorum. Esasında metinler çağların ötesine uzanıyorsa... Tıpkı Bin Bir Gece Masalları gibi. O evet. zaman her yeni dönemde yeni bir okumaya açık oldukları için bu mümkün çok, diye düşünüyorum. Çok, çok doğru. Siz kitap Aristofanes'in Kadınlar Halk Meclisi eserine gönderme yapıyorsunuz. Evet. Ee, buradan da Şehrazat'ın kadın kimliğine gönderme yapıyorsunuz. Ve diyorsunuz evet. ki hükümdarın akılsızlığı, öfkesi, zalimliği ve insanlara güvenmeyen yanıyla Toplumsal dokuyu yok edişini engelleyişiyle yeni ve özgürlükçü bir toplum masallarda ve Ütopya'da kurulur diyorsunuz. Şimdi evet. ben de hem bu Aristofanes'in Kadınlar Halk Meclisi'nde bunu da dinleyicileri hatırlatalım. Ee, Aristofanes'in bu meşhur tiyatrosunda kadınlar erkek kılığına girip erkekler evet. yerine karar alıyorlar. Evet, Şehir evet. Da demin çok güzel anlattınız. Şimdi biz buradan hareketle Binbir Gece Masallarına böyle bir ekofeminist yeni bir okuma getirebilir miyiz? Yani e, çağın, yeni çağın tinine böyle bir ekofeminist e, bir e, e, kadın bakış açısıyla okumanın yeni bir bize açılım getireceği gibi sizin metninizden yola çıkarak böyle bir yeni okuma yapabilir miyiz? E, yapmamız gerekir diye düşünüyorum Aytaş Bey. Aslında ben tabii bu metinlerde biraz ütopiyi öne çıkararak bir okuma e, sundum. Fakat Tabii ki bu masallar e, ekofeminist açıdan da değerlendirilebilir e, başka açılardan da değerlendirilebilir ama ben e, işte sizin de bahsettiğiniz Aristofanız bilmeyenlere de hemen hatırlatmış olalım ilatan önce beşinci yüzyılda yaşamış olan e, ünlü bir e, Yunan e, bilgisi kendisi Yunan e, e, ne diyelim e, komedi yazarıdır diyelim. Ee, o da orada e, muazzam bir e, örnekle birlikte bir kadınların o ezilmişliklerine tabii kadınların sadece ezilmişliklerine değil aynı zamanda savaşların toplumları nasıl içten içe çürüttüğü ve en çok buradan da kadınların ve çocukların e, yara aldığını, ezildiğini, yok edildiğini e, göstermek için muazzam bir e, tiyatro eseri e, kaleme almıştır. İşte orada da bir kadın e, başrol dedik. Şöyle bir şey söyleyebilirim belki, bütün kadın imgelerinin öne çıktığı eserlerde zeka ile akıl birleşir. Yani bizim çok fazla aşina olmadığımız, yani zeki insanlar çoktur toplumda, akıllı insanlar da çoktur. Fakat ikisini birleştiren insanlarımızın sayısı çok fazla değil. Burada kadınların sağduyusuna güvenmek lazım, onların toplumları iyileştirici, sağlatıcı tedbirlerine ve sağduyularına dediğim gibi... E, güvenlemiş... bir el yükselteyim Sadık Bey. Sezgilerini katalım. Sabit sevgilerini katalım. Çok doğru söylüyorsunuz. E, vicdanlarını da katalım. Vicdanlarını da katalım. E, vicdanlarını da kat katalım. Yani kendini feda etmeyi de katalım. Yani evet. hiç... E, e, e, yani kadınların önümüzdeki diyelim yüzyıllarda biz göremeyeceğiz belki bunu ama çok daha önemli roller oynayacağından ben eminim. Bu masallarda da işte bu masallar aynı zamanda sınıflı toplumlara geçen e, kavimlerin ürettikleri masallardır. Ve ondan önceki süreçte de kadınların daha olumlu roller oynadığını biliyoruz. Biz dişi dönemlerin olduğunu biliyoruz. Biraz bu masallar ve ütopyalar onlara da e, bir göndermede bulunuyorlar. Bu bakımdan da yeni bir bakış açısıyla okumakta yarar var diye düşünüyorum. Ben kısmen bunu öne çıkarmaya çalıştım bu kitabımda. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Kafka kitaptan çıkan Ütopya ve Masal Bilim kitabının yazarı Sadık Usta ile Dünyayı Okumak'ta kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Sadık Bey şimdi burada müsaade ederseniz e, dinleyicilerimize ben bir şarkı dinletmek istiyorum. Bilmiyorum siz de hiç bu müzisyeni dinlediniz mi? Eğilin evet. e, Kaçadorian'dan dinliyoruz. Titernik. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Dünyayı Okumak'tan ben Aytaç Timur. Ütopya ve Masal Bilim kitabının yazarı Sadık Usta ile kitap üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Sadık Bey tekrar merhaba. Merhabalar. Şimdi siz kitapta bir soru sormuşsunuz. Bu benim çok iyi. Böyle altın çizdim. hemen hoşuma da gitti. Ee, diyorsunuz ki biz bugün hala masalları neden sevmeye devam ediyoruz? Ben de bunu size evet. tekrar soru olarak sormak istiyorum. Gerçekten hepimiz 7'den 70'e, zaten siz masalların bu arada küçükler için değil, büyükler için olduğunu da ısrarla vurguluyorsunuz. Neden evet. sevmeye devam ediyoruz? Bunlar neden hoşumuza gidiyor? E, çünkü masalların en önemli iki özellikleri var. Birincisi eğlendirici bir tarafı var. Masalları biz e, köylü toplumları düşünürsek, yani e, geldikleri dönemi, geldikleri o süreci, tarihi düşünürsek, ocak başında oturan, e, artık kışın yap, iş yapmayan, e, köylülere anlatılan, köylü çocuklarına anlatılan, ee, eğlenceliklerdir bunlar ee, bu, burada komiklikler vardır, burada dersler vardır burada umut vardır, özlem vardır bu bakımdan bir eğlenceli tarafı vardır her zaman e, masalların ikincisi ise ders içerir ee, yani çocuklarımıza, yeni kuşaklarımıza biz böyle e, otodidakt bir şekilde pedagojik e, diyelim e, şeyi kullanmadan yöntemleri kullanmadan kendi geleneklerimizi ve göreneklerimizi, kendi usullerimizi, davranış tarzlarımızı, yöntemlerimizi dayatmaktansa bunları masallar üzerinden anlatmayı tercih ederiz. Zaten masalların ortaya çıkış nedenlerinden bir de budur. Yani yeni gelecek kuşakları eğitmek, onların zorlanmadan bir hikaye tadında dinledikleri masallar üzerinden gelenekleri öğrenmeleri, işte ahlaki değerleri benimsemeleri. Gibi bir dizi şeyler var, nedenler var tabi masalların hala sevilmesi. En kolay daha doğrusu çocukları en kolay etkileme, eğitme yöntemlerinden biri masal anlatmaktır. O bakımdan da biz masalları severiz, her gün çocuklarımıza, her akşam çocuklarımıza masal anlatırız, masallar okuruz. O bakımdan da önemli bir pedagojik yöntem diyelim aracıdır masallar. Ee, i̇şte dediğim gibi bir e, ibret alınması gereken güzel hikayeler vardır. Tabii bu hikayelerde dostluklar vurgulanır, hakkaniyet vurgulanır, neşe vurgulanır, umut vurgulanır, geleceğe olan e, güven e, vurgulanır, işte e, insanların e, umutlarını kırmaması gerektiğini e, en diyelim umutsuz olduğumuz dönemde bile işte kül kedisini hatırlayalım. Mesela binbir gece masallarından değil de başka işte Avrupa masallarından bahsedersek. Kül kedisi itilip kakılan, analığı tarafından itilip kakılan bir kızdır. Fakat sonra ne olur? En kötü işlerin içinden çıkar prensese yükselir. Yani bu metaforlarla biz çocuklarımıza umudu, umudu tüketmemeleri, direnmeleri ee, çalışmayı, çalışkanlığı sevmelerini ama eninde sonunda bu başarıları yakalayacaklarının mesajlarını veriyoruz. Bu bakımdan da masallar e, bizim ebeveyenlerin başvurdukları temel eserlerdenmiş. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kitap da e, böyle bizi biraz uzak bir coğrafyalara götürüp yine masallarla Ütopya'yı birleştirdiğiniz bir noktaya ben e, dikkat çekmek istiyorum. Diyorsunuz ki antik çağın en ünlü Ütopya'sı Güneş Adaları'nın Hint denizindedir. Evet. Binbir Gece Masalları da diyorsunuz ki Hint kökenlidir. Evet. E, e, o zaman bu tesadüf olamaz diyorsunuz. E, Peki tesadüf değilse bu nedir sadıf? Jambulos, e, bahsettiğiniz, az önce bahsettiğiniz Güneş Adaları Jambulos'un ünlü eminattan sonra birinci yüzyılda yaşamış olan bir e, yazarın e, muazzam bir ütoplasıdır. Yani... Belli sayıda insanların yaşadıkları adalar adalardan bahseder. O adalarda yaşayan insanlar çok güzel, endamlıdır. iki dillidir, yani dilleri çatalıdır. Bu nedenle hayvanlar da konuşabilme özelliklerini taşırlar. Hakkaniyetlerler, kimseyi ezmezler. Kendi işlerinde barışçı bir toplumdur. Ama tabii çalışkan bir toplumdur. Yani herkesin çalıştığı, herkesin birbirine yardım ettiği bir toplumdur. Ve bunu... Jambulos Hint Okyanusu'nun ortasına e, konumlandırmış. Tabi bunların, bunların Hint Okyanusu'nun e, içine konumlandırması da sesadüf değil Aytaç Bey. Aslında bu Büyük İskender'i M.Ö. 320'li yıllarda e, bütün Avrupa'yı e, Asya ile birleştiren o 10 yıllık süreçteki o büyük fetih hareket, harekatıyla Doğu Batı kültürlerini birleştirmiştir. O Doğu Batı kültürlerinin ee, en önemli meyvesi batıdan yani e, işte bizim millet gibi e, diyelim e, Ege bölgesindeki filozofların o muazzam eserleri Platon'un, Aristoteles'in onların muazzam felsefi görüş, e, görüşleriyle birlikte e, doğunun fantastik öyküleri, doğunun ütopik masalları ee, i̇ç içe geçmiştir, içe kaynaşmıştır. O bakımdan da onu ona da bulunur. Yani onlardan esinlenerek böyle hikaye e, yazma dönemi başlardı e, antik çağda. Aynısını işte biz e, sonraki süreçte bin bir Gece Masallarında görüyoruz. O da yine bir adada başlar. Bir e, işte Sindh adası dedikleri Hint okyanusunun ortasında bir adada başlar. Ve öylece devam eder. Ve ben e, bu kitapta şöyle bir tez ileri sürdüm. Binbir gece masalları dört önemli kaynaktan beslenir. Bunlardan tabii her ne kadar Avrupalılar Arap geceleri, Arap masalları desene aslında bunların dört önemli kaynağı vardır. Birincisi Hint, Hint kökenlidir bunlar çünkü masal içinde masal anlatma tekniği aslında matematikten gelir. Denklemlerin içinde farklı farklı işlemler yapabilme özelliklerinden kaynaklanır bu. Yani bir masal anlatırken başka bir masala başka bir hikaye geçirir. Onun içinden yeniden başka bir. Oradaki kahraman yeni bir masal anlatarak böyle devam eder. Fakat en sonunda bütün o masallar yeniden kutular gibi kapana kapana gelir ve esas masalda sonuçlanır. Şimdi... Bu ancak Hint, Hint kültüründe olabilen bir şey. O bakımdan ben Binbir Gece masallarının Hint kökenine vurgu yapıyorum. İkincisi az önce bahsettiğiniz gibi işte Jambulos veya diğerlerinden de hareket ederek biz Ezop masalları mesela çok önemlidir. Ezop'un işte hayvan masalları vardır. Onların da sık sık dile geldiğini biliyoruz biz Binbir bin Gece masallarından. Yani bir antik çağ bir Yunan kültürünün de etkide bulunduğunu görüyoruz. Üçüncü ee, kaynak e, Müslüman Arap kültürüdür. Tabii sadece Arap kültürü değil burada İran kültürü var. Ama aynı zamanda Orta Asya'dan gelen Türk kültürü de var. Yani e, İranî kökenden gelen kabimlerin, e, Arapların, e, şey Yunanların, işte Hintlerin bunların hepsinin e, bir Sentezi. Ne diyelim bir bir evet bir sentezi olarak ortaya çıkmış. Bunları biz kelimelerinden çıkarabiliriz, isimlerden çıkarabiliriz, kullandıkları kavram kavramlardan hareketle çıkarabiliriz. Zaten masal bilimin amacı da budur. Masal bilim masalların nasıl ortaya çıktığını kavramları inceleyerek, biçimlerini ve gelişme süreçlerindeki izlerini takip ederek ortaya çıkarma bilimidir. O bakımdan da ben işte bu dört kaynaktan bilim Binbir Gece Masallarının beslendiğinden bahsettim ve böyle bir tez ortaya attım. Ee, Sadık Bey çok güzel özetlediniz. Hatta benim bir sorumu da böyle yanıtlamış oldunuz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, programımızın sonuna geldik. Ee, açık Radyo'ya konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ee, ben ve teşekkür ederim. Yolu açık olsun. Kaleminize sağlık diyorum. Çok sağ olun. Dinleyicilere teşekkürlerimi iletiyorum. Varsa bir Eleştirilerde bana e, özelden de sosyal medyelerinin ulaştırmalarını rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Edinize. Teşekkür ederim. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Dünya'yı okumakta bu hafta Kafka Kitap'tan çıkan Sadık Usta'nın kalemi aldığı Ütopya ve Masal Bilim kitabı için yazarıyla görüştük. Ben Aytaç Timur. Önümüzdeki programda yeni bir kitap, yeni bir yazarla buluşmak, konuşmak, sizi tanıtmak için yine burada olacağım. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın.